Yağmın ile 5'e aşara. Ben demiştim bunu geçen haftada değindik. Bazıları diyorlar ki hayız 15 bazıları 17 bazıları 10 gün bazıları 1 gün 1 gece bazıları 1 gün ve İbn-i Teymiye Rahim Allah ve onun çizgisinde olan alimler İmam Elbani İbn-i ondan sonra İmam i̇bn Baz Bez Rahim Allah, hepsi diyorlar ki sahih görüşe göre hayız kanunun tamam mı belli günler ile sayılı değildir. Hayız kanı görüldü yani hayızdır. Hayız kanı kesildi yani kan temizdir. Anlaşıldı mı? Peki bu alimler Rabbani alim olmalarına rağmen bu görüşe varmışlar. Bu görüşe varmışlar. Tıpkı bazı meseleler, birçok meselelerde hata ettikleri gibi. Ve burada bu günleri bu günleri bu günleri bu günler ile kaydederken acaba Kur'an'dan ve sünnetten delilleri var mıdır? Kur'an'dan ve sünnetten delilleri olmadığı için dikkat ediyorsanız değişik değişik görüşlerde bulundular. Kimisi 17, kimisi 15, kimisi 10, kimisi 1 gün, kimisi 1 gün, 1 gece. Kimisi diyor ki belli bir vakti yoktur. Ve en doğrusu da vallahu alem. Kur'an'dan sünnetten delil olmadığı için en doğrusu da vallahu alem belli güne bağlı değildir. Şu Ey ne ابتidâen, la ve Ne başlangıçta, ne de sonuçta. Yani başlangıçta birisi dediği gibi bir gün. Yani bu alimle bir gün diyen alim bir gün kan gördü, ikinci gün kesildi. Tamam. Hayız kesildi. Peki üçüncü gün gördü El Kudray ve el sufrayı. Ona göre nedir? Yok. Bir gün gören adam. Efendim? Efendim yok doğru söyledin He. özürdür evet He. bir gün sayan adam hayz, yani hayzı bir gün en azını bir gün sayan adam ikinci gün kudra ve sufra gördü buna göre özürdür yani buna göre hayızdır ama sahih görüşe nedir 6-7 gün içerisinde olduğu için bu özür değildir hayızdır birinci gün kesildi ikinci gün gördü ikinci gün üçüncü gün gördü 7 gün içerisinde esas müddeti 7 gün olduğu için el kudra ve sufra bu hepsi hayızdır Bittikten sonra sahi görüşe göre el-kudra ve sufra hayiz sayılmıyor. Evet. Ondan sonra nifasa geçiyoruz.